Hocam, bir topluluğa giren birisi herkese ayrı ayrı selam vermeli mi diyor ve e, selam ortaya mesela selamun aleyküm dendi. Herkes yani, tek tek e, ona mukabel etmeli cemaatin mi? Cemaatin yanına bir kalabalığın yanına huzuruna giren kimse zaten esselamun aleyküm demekle bütün Müslümanlar oradakileri selamlamış olur. Biz bir kişiye de olsa çok kişiye de olsa selamun aleyküm deriz. Normalde bu Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun demektir. Genel bir ifade değil mi? Bir Krum. kişi de yani. çok kişi de kapsar. Aleyküm sizin üzerinize demekte zaten. Grupta kim varsa hepsini kapsar. Orada oradakilerden cemaatten de bir veya bir iki kişi alırsa onlara niyabetten o selam da alınmış olur. Yani. Hepsinin topluluğun Huzurunun, nizamını bozulacak şekilde ve aleyküm selam demelerine gerek yok. Topluluğun düzeni, nizamı bozulmasın. Onlara vekatten aleyküm selam değer alır. Ama duyanlar içerisinde yüksek sesli olmamak kaderi alırsa daha da güzel olur.